Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil elhamdulillah, rabbi, rachim, ve sallallah, ve sallallah, ala sallallah, sallallah, ve ala alihi ve sahbihi sallallah, Amma ba'd Bugün 29 Şubat 2009 Pazar Bir Mart mı bugün? Ha, 1 Mart değil mi? Ha, doğru. Şimdi ben bir gün öncenin takvimi var elimde. Takvim yaprağı. E diyorum 28 de 29'dur. <gülüyor> Sorun değil inşallah. Tamam o zaman bugün 1 Mart değil mi? Hmm, 2009 Pazar. Saat 7.38 sabah. <gülüyor> Dursullugatil Arabi dersimizin <gülüyor> 13. dersi. Bizim ders işleyiş sayısı olarak 13. Kitapta onuncu ders. Onuncu evet. dersin okuma parçasındayız. Bismillah. Bugün kısa tutacağız, sadece konu parçasını okuyup tercüme edeceğiz, o kadar. Evet. Bismillah. A'dır sul ashiru. Onuncu ders. 10. ders. Men ente. Neredesin, neredesin? Hı hı. Tabii. Sen kimsin? Hı hı. Sen kimsin? Ben ben talibu. Ben Tall Polybun Bil Camiati. Eee ben burada bir fi gibi. Tamam öyle anla. Evet. Ben üniversitede. O bir bağ gelecek. Tamam. Ben üniversitedenim. Üniversitede talebeyim. Talebeyim. Ben üniversitede talebeyim. Emt talibun cedidun. Sen yeni bir talebesin. Kırık tercüme mı bu ne bir şey yapıyoruz? Ne? Ne am? Anne faali Evet ben yeni bir talebeyim. Miney ne ente? Neredensin? Nerelisin? Anne minel hindi. Hindistanlıyım. Mesmuke. Ee, i̇smin nedir? İsmi Muhammedun. Şimdi burada ismin. Şimdi burda. Ee... İsmun kelimesi hemen yazalım bunu. Şimdi burada İsmun kelimesine ismi demiş. Şimdi İsmun. Şimdi birkaç tane burada isim yazalım. İsmun kitabun kitap. İsmun isim kitabun kitap. Kalemin kalem. Mektebun masa. Şimdi burada ya Harfi Hu harfi Hu Aslında bunu hiç geçmesek. Okuma partisini bitirelim. Okuma parçasını bitirelim. O zaten anlatacak. E sadece burada ismiyi anlatalım yeter. Şimdi ismin neydi? İsim. İsmi, ismim. Buradaki ya e, aitlik ifade ediyor. Mesela kitabın Kitabın, kitap. Kitabi, kitabım. Evet. Kalemim, kalem. Kalemi, kalemim. Evet. Kalemim. <gülüyor> evet. Mesela, seyyaratın. Seyyaratın, araba. Seyyaratı, arabam. Evet. Bu şekilde. Şimdi demiş ki burada, Mesmuke, ismin, ismin ne? İsmi, ismim ne diyor? Mohamed. Mohamed, Mohamed. Evet. Ismé Muhammed. Muhammedun Muhammed'dir. Evet. İsmi Muhammed. Hı. İsmin Muhammed'dir. E ve men haza? Ve men haza? Haza'l. Haza'l fete. Fete'l lezi. Fete'l lezi ma'aka. Hı. Bu genç demek. evet. Ma'ake seninle beraber. Ma'ake ma seninle beraber. Seninle beraber olan bu genç kimdir? He. Zemili. O benim arkadaşımdır. Evet bak Zemilun arkadaş. Evet. Zemili, Zemili evet. Arkadaşım. Evet. Kitabım kitap. kitabı o kitabım. O şekilde. Evet. Ve evet. hu eydan. Eyden. Eyden. Mm. Ve aynı zamanda o aynı zamanda. Ve o, o da, da aynı zamanda. Hindistanlıdır. Hindistanlı mıdır? vagy a hindisztannamoder? Hindisztannamoder. Hindisztannamoder. Hogy vagy a hinder? Hajer, és Mesmuhu. a neve, ismi nedir? neve, és a neve, Ha evet. geldi. Evet. Ha. Geldi. Mesela ismun isim, ismuhu onun ismi. Kitabın kitap, kitabuhu onun kitabı. Yani, kalemun kalem, kalemuhu onun kalemi. Şimdi burada diyor ki, ma ismuhu onun ismi nedir? Evet. İsmuhu onun ismi nedir? Evet. İsmuhu Hamzatu. Hı. İsmuhu Hamzatu. Evet. Ee, onun ismi Hamzadır. Evet. Mâ e, e, lügátuke luga, ya Muhammed. Ya Muhammedu. Ya Muhammedu. Ee, ya Muhammedu. Ee, senin dilin. Heh. Şimdi burada da kaf geldi. Evet. Ke. Şimdi lügatun lügat. Evet. Lügatuke. Senin, lugatun. senin lugatun. Kalemun kalem. Kalemuke. Bu sefer muhatap aldığın insanda ke. Üçünün o zaman öğrendik. üç tane öğrendik. Birisi ye. Evet. Ye. Nefsi mütekellim. Kendine ait. Diyorsun kitabın, kitap. Kitabi, benim kitabım. Kitabuhu, onun kitabı. Kitabuke, senin, senin kitabın. kitabın. Kalem. Kalemun, kalem. Evet. Kalemi, benim kalemim. Kalemuhu, evet. onun kalemi. Kalemuke, senin kalemim. Şimdi sen bir tane isim seç. Bu üç tane e, den, üç, üç tanesini tek tek izafet. Beytun, ev. ev. Beytuhu, yor kendinden bahset. Uh -huh. Beyti benim evim. Uh -huh. Beytuhu onun evi. Beytuke senin evin. Tamam. Devam. Lugati lughati lughatil lughatil Lugati el-urduyetu. Hah. el-urduyetu. Ben lugat. lügat demek. Lugati benim, benim lügatım. Yani benim dilim el-urduyetu. Ürdüce der. Ürdüce der. Lugatun, sehletun, peki o dilin diyor. O kolay, bir, kolay bir, dil midir? bir dil midir? Senin dilin değil yani, o dilden bahsediyor. O, dilden, tamam. o kolay bir dil midir? O diyeti bir şey olduğu için o orada... Şimdi burada sıfat mevsuf olayı var. Yani lugat mühennes, sehletun de mühennes. Nekire, nekire. Lugatun, sehletun. O kolay bir dilidir. Neam. Kolay dilidir. bir dil midir, evet. Kolay bir dil midir? Başlayabilir Evet. Hiye lugatun. Hiye lugatun, Hiye Evet o kolay bir dildir. Ve hamzatu hemze... Ha şimdi burada bir virgül atmış dikkat et. Evet. Diyor ki ve hamzatu Yani hamzaya gelince evet, gibi hamzeye gelince. Ve hamzatu ve hamza Ma lugatuhu Onun dil nedir? Şimdi ikimiz konuşuyoruz. Hı hı. Ben sana diyorum ki dilin ne? Asıl dilin. Sen cevap veriyorsun. Sen bana sorun, cevap veriyorsun senin bir arkadaşın var mesela. Ben onu tanıyorum. Ama iyi tanımıyorum. Sen daha hı. iyi tanıyorsun. Diyorum ki ve hamzetuhu. Onun da ismi Hamza mesela. Hı. Diyorum ki ve Hamzetu. Hamza'ya gelince. Yani Hamza var ya. Ma Onun ve dilimidir. Ve o anlamam geliyor şimdi. Ve o anlamam geliyor. Şimdi burada sorulara atıf hı hı. var. Hani geçmişte hı hı. soru falan var ya. Buradaki ve vav atıf ifade eder ya. Hı hı. Yani sanki o soruyu yapıştırmışsın yani. gibi öncesinde. Ma lugatuhu. Onun dílnédir? Lugatuhu, lugatuhul iaben El iabenietye. Evet. Lugatuhu el iabanietye. Japón. Sa'betun. Evet. Ve onun dili zordur. Ve o zor bir dildir. O zir zor bir dil. Onun dili zordur olmaz. Babası. O mümkrede haber bu. Zor bir dildir. O zor yani. bir dildir evet. evet. Eğne ebuke ya Muhammedun. Du. Ya Muhammedun. Pardon, Nidamina'da, Nidamina'da olayı var. Evet. Nidamina'da var. Eğne, eğne ebuke ya Muhammedun. Ebu'n baba. Ebu'ke evet, senin baba. Ummun anne. anne Ummu'ke senin anne. Evet. Evet. Ee, baban nerede? Ya Muhammed? Ee, ebi fi fil Kuveyt'i ee, babam Kuveyt'te. Kuveyt'tedir. Evet. Kuve tabibun şey şahirun. Şahirun. Şahirun. Evet. Tabibin şey o ünlü bir tabiptir. Evet. Meşhur, bir Meşhur bir tabiptir. Evet. Vo eyna ummuke? Evet. Ve aynı zamanda annem Ve annen nerede? Ve annenin nerededir? Evet. Aynı zamanda neye <gülüyor> çıkıyom, ha? Aztán alnı, karıştırdık. Tükküz. <gülüyor> hiye, Aidan, Aidan, Fil kuvveti. Hiye eydan, o da aynı şekilde. şekilde. Eydan aynı. Evet. Fil kuvveti, kuvveti, kuvveti. kuvveti. Ma ebi. ebi. Ebi babamla beraber. Evet. Babamla beraber. Bak babam. Ebun baba. Evet. Ebi babam. Kalem, kalemi, Kalem. Ma ebi. Babamla beraber. Evet. O da aynı şekilde kuvveti babamla beraber. Evet. Hiye müderrisatun bir de bu hunake orada evet. o orada öğretmendir hiye o müderrisatun öğretmendir hunake orada evet evet eee edeh edeh edehte ile ya muhammedun ya muhammedu ya muhammedu şimdi burada tv tu evet. zamirleri geliyor Hı -hı. diyor ki zehebe neydi gitti gitti zehepte sen gittin sen gitti. haraca çıktı harac te buradaki te var ya sen çıktın, sen çıktın. mesela darabe vurdu darabte, mesela. sen vurdun faale yaptı faalte sen yaptın Fealti. bu da onun gibi şimdi diyor ki e zehepte ilal kuveytiya muhammedu zehepte zehepte gittin mi evet. ilal Kuwaiti Kuwaite, ya muhammedu ey muhammed cevap verir muhammed diyor ki naam evet Zehebtu. Gittim. Bu sefer tuğ getirdi. Evet. Şimdi zehebe gitti. Zeheb hepte sen gittin. Zeheb tuğ ben, ben gittim. Darabe vurdu. Darab sen, sen vurdun. vurdun Daraptu ben vurdum. Katel'e öldürdü. Katel sen, sen öldürdün. Katel tu evet. ben öldürdüm. Faale yaptı. Faal sen yaptın. Faal evet. ben yaptım. Bu şekilde. Evet. Ne? Ne? ne? Zeheb tuğ. Eee... Evet gittim. Evet. Ve zemi ve zemiluku, zemiluke zemiluke. Evet. Ve arkadaşın. Ve arkadaşım eyne ebuhu ebuhu. Hı, hı. Ve arkadaşına evet. gelir yani ve arkadaşın eyne, eyne ebuhu. ebuhu. Evet eyne ebuhu. Bu ee, kime deniyor? Senin arkadaşına. Arkadaşım bu. Evet. Yani babası nerede? Babası nerede? Evet. Ha. Ebuhu onun babası. Kalemuhu onun karı. Kalem. He. Evet. Evet. Ebuhu fil yabani. Evet. Japonya'dadır yabani. babası Japonya'dadır. Tamam. Evet, babası Japonya'dadır. Huve evet. Tacurun Kebirun. O e, büyük bir tüccardır. Evet. Eleke Ekhun ya Muhammedu. Evet. Ee... Eleke eleke eleke senin demek. Evet. Leke evet. senin. Eleke evet. Se, e, s... senin onu ezberliyoruz. Evet. evet. Leke senin. Senin Ahun. kardeşim var mı? Evet, Eyvallah. Eleke ya, senin, ey senin Yani sana ait ahun bir kardeş var mı? Evet, sana ait bir kardeş, bir kardeşim var mı? Ya, ya Muhammed, Muhammed, ey Muhammed. Evet. Ey Muhammed. Naam. Var. Evet. Li ahun benim kardeşim. Li ben bana ait ahun bir kardeş vardır. Bir vahid vahid bir, kardeş. bir kardeş. var. Evet. Li ahun vahidun. Vahid. Benim bir vahid. kardeşim vardır. Evet. Ismuhu ismi u, ismi? usametun Usam, Usammetun. Usamedir. İsmi Usamedir. Evet. Ve huwa ve o ma'i ma ma'i benimle beraber. Benimle. Bu seninle, seninle beraber. beraber. Ma'ahu onunla beraber. Evet. Evet. Ma'i huna fi fil e, Medinetu. Medine'de. Medinetul Munawvaratu. Medine fil Medineti var ya. pardon evet. fil, O benimle beraber. Burada. Hı. Benimle e, Medine'nin Münawvaridir. Evet. Şimdi diyor ki, naam, evet. Şimdi üstte sordu, diyor ki, eleke ahun ya Muhammed, leke senin, evet. sana ait, san, senin, diyor ki, eleke sana ait ahun, bir kardeş, sana ait kardeş var mı yani? Evet. Şu budur, temlik, ya Muhammed, ey Muhammed, Muhammed cevap veriyor diyor ki, naam, evet. Li, benim, ahun vahidun, bir kardeşim vardır. İsmuhu, ismi, usametu, Usâme, usamedir. Ve huve ve o, yani Usame, kardeşim, ma'i benimle beraber, ma'a keseninle beraber, ma honunla beraber, diyor ki, ve huve ve o, ma'i benimle beraber, huna, burada, yani nerede, fil medinetil münavvereti, medine-i burada, evet, veli, Benim bir kız kardeşim vardır. Vahide, vahide, vahide. Benim bir kız kardeşim vardır. Şimdi bak, uhtun kız kardeş. Evet. Vahidun emenni oldu, vahidetun oldu. Evet. Mühennest oldu. Evet. evet. sıfatı çünkü. İsm-ı Şimdi ha ı Bir de bu hu ı oldu. Hu, he oldu. Onun bu dışında. da mühennestler için. Evet. Mesela, mi kalemi, benim kalemim. Kalem-ı ke erkek için senin kalemin. kalemuhu erkek için onun kalemi evet. kalem-ı Bayanlar için, onun. Kalem. Diyorsun ki, kalemuha, onun kalemi ama kim o, bir bayan. He, evet. hu değil yani. Tabii. Kitabuke, senin kitabın. Kitabu... he bayan için onun kitabı. Kitabuhu, erkek için onun kitabı. Evet. evet. O zaman dört tane öğrendik. Evet. Hangisi? Bir. Mi, ya. ya. Evet. Ee, nefsine izafe ediyorsun. Evet. Nefsine ait kılıyorsun. Burada bayan erkeği fark etmez. Aynen. Bayan da der ki kitabı kitabım der. Evet. Erkek de der ki kitabı kitabım. Evet. Bir de ke'yi öğrendik. Ke. Evet. Bu senin demek. Mesela kalemu ke. Senin kalemin ama bu erkeklere hastır. Evet. Bayanlarda kalemu ki. K ki yaparsın. Evet. Senin kalemin. Evet. Kalemu ke erkek için senin kalemin. kalemuki bayan için senin kalemin. Başka ne öğrendik? Hu. Evet. Kitabu hu. Onun kitabı. Kimichináma, Kim için ama o? a kimichináma, a kimichináma, bu kimichináma, a kimichináma, a kimichináma, a kimichináma, a kimichináma, a kimichináma, Zeynep kimichináma, a kimichináma, a kimichináma, a kimichináma, a Ve eş beraber eş ile zevcün eş demek zevcün evet. eş ve, hiye ve o fil Irak'tır ma'azevciha evet kocası beraber beraber evet.